Sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı. Sen, sen Allah diyordun. Allah Azze ve Celle. Azze ve Celle. <gülüyor> Semayı haşyet kaplıyordu. Sen Allah diyordun. Arş-ı diyordu. Bedir'de Allah diyordun. Üç bin melek iniyordu alaca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 sen hala kırk yaşındasın ve hala ümmetinin başındasın.